80 sene küfür delalet içerisinde dolaşan bir kimse küfür delalette her türlü fenalı icra etmiş. 80 sene sonra aklı başına gelmiş. Olur ya Allah'a rüzgün etmiş. Allah demiş Cenab-ı Hak Rebbe kulum diyor ne istiyorsun benden diyor. rahmeti bu kadar demiş. Efendim yapmadığı fenalık yok bu adamın. E, Rabbil alemin biliyor onu yaptığı fenalık yapmadı fenalık. Allah dedi Cenab-ı Hak cevap verir. Hemen derhal. Çünkü neden? Allah'a karşı, yürüyene karşı Allah koşarak gelir. Rahimdir, Rahmandır, Latiftir, Kerimdir, Gafurdur, Gaffardır. Nice esması vardır ki onları biz dahi bilmeyiz. Kendine mahsus esmaları vardır. Esma ile Hüsna'sını Habibi Muhammed'ine talim buyurmuştur. Tevratı ile inci ile ilan etmiştir. Kur'an-ı Mübin ile de zahir kılmıştır. Fakat nice esması vardır ki hakta alanın. Onu biz bilmiyoruz. Kendine mahsus esmaları vardır Allah'a. Hatta bir veliullah sormuşlar. Bu 99 esma için. Esma 99'a değil. 1001 esma 99'un içindedir. 99 esma da sıfat-ı zatiye ve sıfat-ı sübüthiye de tutulmuştur. Bakarsanız öğrenirsiniz. Demişler ki bu 99 esmada hangi esma Allah'ın ismi azamıdır demişler. O veliullah demiş ki. Büyük isim. isma azam demek. Gençler için söylüyorum bunu. i̇sm azam demek büyük isim demek. Allah'ın büyük ismi. Hak hangi büyük, büyük ismi hangi isimdir deyince o veli demiş ki Allah'ın küçük ismi yok ki bana küçük ismini göstereyim bakayım demiş. Hepsi büyüktür o, hepsi azamdır. Hangi esmasıyla ona dönersen o sana cevap verir. Feskürûni eskurukumda o işaret vardır. La ilahe illallah dersen seni şirkten temizler. Şirk atmış olursun. Çünkü altında la mabude illallah vardır o manasında. Estağfurullah el azim dersen Allah'ın mağfiretine tavetmiş olursun, af olursun, Allah sana cevap verirsin, affeder yani. Rızık istersen, razaketine ya rızâketin seslenirsen, rızkıyla mütenaim kılar. Yalnız dünya rızkı manasına değil, çok adam rızık denildiği vakitte de yalnız işte alınan, edilen, yenen şeyleri zannediyor, parayı zannediyor, o demek değildir rızık. Senin burada şimdi aldığın da bir manevi rızıktır. Bir haz duyuyorsun ya Allah'ın kitabından, resul Ekrem'in sözlerinden, Namazdan o da bir rızıktır. Bu rızkın da en alasıdır Çünkü ruhun gıdasıdır. Hangi Esma'yla Allah hazırlık edersen Cenab-ı Hak sana cevap verir. Çünkü yüreğine koşarak gelir. Hiçbir kulunu kapısından kovmaz. Kim iltica ederse Cenab-ı Hakk'a mutlaka istediğini haktan koparır. Efendiler bir de şu mesele var bunu da söylemeden geçmeyelim. Efendim ben çok şey istedim Allah bana vermedi. sakın Sakındın ha? Hakın kapısına gidip Allah'tan Allah'ın esmasını anarak ve kalbinden Allah'a inanarak Resul-i Ekremi şefi tutarak Allah'tan ne istedinse sana verilmiştir. Bu iki türlü verilir. Bir dünyada verilir bir ahirette. Ahirette tağlık eder iş. Dünyadaki fanidir madde kısım. Gelip getirdir. 10 bin apartman oldu. Bir İstanbul senin oldu. bütün Türkiye senin oldu. Bütün dünya senin oldu. Bırakıp gideceksin. Bunu kafana koy. Padişah, paşa, vezir, kral, emir ...zengin, fukara... ...hiçbir fert yoktur ki... ...ölümün tadını tatmaya... ...mutlaka ama eğer geç... ...hiç kimse ölüme çare yok... ister demir kalalara gir... ister burçlara çık... ister yedinci kat semaya saklan... ...mutlaka seni ecel gelip bulacaktır... ...bu da iki türlü daima söylüyorum ki... ...bunun imanın cilasıdır yani... ...müminler... ...ölümden korkmayınız... ...yalnız ölüme hazırlık yapınız... Ölüm müminler için olumdur, kafirler için ölümdür.